Açık kastı. Merhaba kainat, bugün 10 Haziran Pazartesi, yıl 2013, ay 6, gün 161, Hızır 36. 1434, hicre Şaban 1, 1429, Rumi Mayıs 28. Ülker doğumu fırtınası. Dünya sinemalar günü. Şaban 1434. Günün tarihi. 5 yıl önce bugün 10 Haziran 2008'de ünlü kırgız yazarı Cengiz Aytmatov tedavi için bulunduğu Almanya'nın Nürnberg şehrinde vefat etti. Eserlerinden Taşkent ve Altın Portakal Film Festivallerinden ödüllü Selvi Boylu Al Yazma'nın filmi Türkiye'de filme alınmıştı. Kendisinin dünya çapında tanınmasına yol açan Cemile isimli eseri ünlü Fransız, Fransız şairi Louis Aragon tarafından dünyanın en güzel aşk hikayesi olarak tanımlanmıştır. Cengiz Aytmatov eserlerini mit eserlerini mitleri efsane ve eski halk hikayelerini modern tarzda özümseyerek yaratmıştı. Yemek listesi gün 161. Patatesli kuru köfte, piyaz, patlıcan salatası ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi so sinler gazı yesinler şu kız şu oğlana çapulcu desinler aman ben yandım yandım yandım yandım yandı taksim meydanında oturdum kaldım Alpen'in yüz ellisi Hoş gelir bin sesi Canım benim gazmas maskesi Giremem ben senden Sinler gazı yesinler şu kız şu olana çapulcu desinler aman ben yandım yandım yandım yandım yandı taksim meydanında oturdum daldı aman desinler desinler gazı yesinler şu kız yolana çapulcu desinler Anam ben yandım, yandım, yandım, yandım, yandım Taksim meydanında oturdum kaldım Herkes Açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com Ve Açık Gazete Haftanın ilk Açık Gazetesi Başladı Mermada Can Tombil ve Feryal Kabil'den Oluşan Ekiple Birliktesiniz Günaydın Günaydın Evet Bir Açılış Olarak Bu Türkiye'de İstanbul'da Başlayıp yaklaşık iki haftadır devam eden bugün on dördüncü günü olan gösteriler, protesto eylemleri bir devrim havası ve nasıl bir kendi dilini, müziğini hareketlerini yaratıyor. Bunun örneklerinden e, bir diğeri de Kesikçeyir adlı türkünün çapulcu versiyonu. Kimin yaptığı da tam olarak anlaşılamadı. Ama e, şeyi görüyoruz. E, Elimize geçen bu tarz müzikleri çok sayıda kendi türküsünü şarkısını ve Rock blues tarzı Hatta rap tarzı müziklerini de ortaya çıkarıyor. Bunlardan biriydi işte çapulcu versiyonu çapulcu da yeni bir dilin başbakanın söylediği bir kelimeden gelen şeylerin bir uzatmaların bir ifadesi oluyor. Evet, tarihte bugün neler olmuş? Kısaca bakalım. E, Jardin de Plante Müzesi, yani bitkiler bahçesi müzesi Paris'te açılmış. Ve bir, bu 1793'te oluyor. Fransız devriminden hemen sonra açılmış bir şey. Botanik Müzesi. Daha sonra da ilk hayvanat bahçesi. O kamusal hayvanat bahçesi o, özel olmayan Hayvanat Bahçesi Hanede geldi. Şeyde bu Taksim Gezi Parkı'nda ve meydanda söylenen sloganlardan bir tanesi. Erlilerde dolaştırılan pankartlardan biri de Özgürlük Eşitlik Kardeşlik yani Fransız devriminden 1789'dan kalan o izleri de taşıyan bir slogan yani o açıdan hem 68'in izlerini görmek mümkün hem A A A Arap Baharı'nın hem Occupy hareketinin son zamanlarda 2000'nin 2000 yıllarının ikinci on yılında başlayan devrimlerin de izini görmek mümkün ya da 1960'ların en önemli hareketi olan devrimi 68'in izlerini de görmek mümkün. Bu da işte 1789'u hatırlatıyor. Bir de ikinci olarak 1935'te bir olaydan bahsedebiliriz. Doktor Robert Smith 1935'te son içkisini almış, yudumunu içmiş, oh. atmış ondan sonra ve mı? Evet. Alcoholics Anonymous kurulmuş Amerika Birleşik Devletleri'nde Mevlasıyla beraber bu da e, dünya alkol problemi olan insanlar için hayatlarında çok önemli değişikliklere yol açan kuvvetli bir yaklaşımın başlangıcı olmuş dün Gezi Parkı'nda akıl almaz boyutta bir kalabalık içinde biraz daha anlatırız belki onu dolaşırken gördüğüm bir sloganı da grafitiydi hemen söyleyeyim ya ''Sana içme demiyorum, diren diyorum.'' diyordu. Bunu da hatırlayınca böyle bir şey aklıma gelince söylemiş olayım dedim. Evet şey günün tarihi bittiyse ben onunla alakalı bir hatırlatma yapayım. Belki haberiniz de yoktur sizin. Çünkü o gün bir konferans dolayısıyla yayına gelememiştiniz. Hı. Bu botanik bahçesinden bahsettiniz. İstanbul'un İstanbul aslında Türkiye'nin ilk botanik bahçesi yok ediliyor bugünlerde. İstanbul Üniversitesi sınırlarında bulunan ve suyu tükenmiş yüzlerce bitkinin bulunduğu 15 dönümlük alan Diyanet Vakfı'na devredilmek isteniyordu. Geçtiğimiz haftalarda vermiştik bu haberi. Ve 1933 yılında kurulmuştu bu Türkiye'de Türkiye'de üniversite reformu gerçekleşince bizzat Atatürk'ün daveti üzerine ülkeye gelen Alfred Helborn tarafın Hel Helborn ve Profesör Doktor Lee Bronner tarafından kurulan bir botanik bahçesi bu. Ve bu botanik bahçesi e, bir şekilde el değiştirip müftülüğe geçiyormuş. Bununla alakalı bir haber vermiştik. Belki önümüzdeki günlerde de takip ederiz. Ne olup ne bitiyor? Yani Türkiye'de de durum bu. Botanik bahçesi dediğimiz zaman. Evet. Gayet yerinde bir hatırlatma olduğunu da söyleyeyim. Şimdi günün haberlerine geçelim o zaman. Ankara'da bir polis müdahalesi oldu. Büyük tüm evet. İstanbul'da da büyük bir, çok büyük tarihin gördüğü en büyük mitinglerden biri gerçekleşti hem e, Taksim Meydanında hem de Taksim Gezi Parkında Taksim'de yanışması e, platformu tarafından Taksim Meydanında düzenlenen miting yüz binlerce insanın bir araya geldiği inatsan yere düşmez bir kalabalıkla gerçekleşti konserler vardı. Ve büyük bir katılım vardı. Sel oldu diyor. Çapulcular sel oldu diye vermiş mesela Cumhuriyet Gazetesi. Bu manşetle vermiş Başbakan Erdoğan. 3-5 çapulcu dedikçe 100 binler alanlara akıyor diye üst başlığıyla vermiş. Gerçekten de Başbakan da daha sonra konuştu. Evet Başbakan Kere konuşursan değil, da. iki defa değil üç defa değil dört defa konuştu diyor. Yorgunluk verici bir durum olsa gerek dört defa çok konuşmak. Çok büyük bir olağanüstü bir enerjisi var. Evet. Yani olağanüstü enerjisini veren peki nedir diye düşündüğünüz zaman Ankara sokakları olabilir mesela. Ankara sokaklarında başbakanı karşılayan binlerce kişi sevgi zinciri tutuş, yapmış birbirleriyle Orada tutuşarak. Orada da bir kalabalık evet. vardı aslında. Ee, bir Zincir. kısmının bindirilmiş kıtalar olup olmadığını da eee bindirilmiş kıtalar diye tabir edilen yani önceden çeşitli hesaplarla yapılmış toplam partiler olabilir. Vesaire. Ama bir kısmı da kendiliğinden de gelmiş olabilir. Evet. Onu Ali Bilge ile de konuşmaya ö, çalışacağız zaten. Ankara meseleleri büyük ölçüde ondan da sonra tabii senden de soruluyor ama sen tam bütün bu konuşmalar, mitingler evet, yaparken yap yeri döndü. Evet başbakan Erdoğan Ankara sınırlarına geldiği zaman ben bir otobüs dolusu insanla beraber Ankara'yı terk ediyordum. O yüzden pek bir haberim yok bu sevgi zincirinden. Ama başbakanın konuşmalarını takip edebilmek fırsatı da bulabildim. Oldukça sert söylemler, oldukça sert evet, sözler. Evet ona, ona geçeceğiz şimdi. Yani dün. Ben burada bir saatlik bir yayın gerçekleştirdim evvelki gün ve bugün, dün gerçekleştirdik hafta sonları da yapmaya çalışıyoruz. Orada da söylemeye çalıştığım şey şuydu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Ankara Başbakanını karşılıyor etiketiyle bir kampanya başlatmıştı. Dünya bu olayı konuşacak demişti. Dünyanın bu olayı konuşuyor mu bilmiyorum. <gülüyor> bir olay vardı aslında. Yani dünya bu olayı konuşacak dedikten sonra e, şeyler internette çeşitli haberler yaptılar. Mesela Japonya gazetesi imparatoru büyük karşılama gibisinden bazı manşetler attığına dair bir fotoğraf çıktı. Yani şey deniyor buna e, yeni terimle beraber terminolojiyle beraber trollük deniyor. E, ve insanlar da bunun gerçek olduğunu zannedip kendi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıyorlar. Yani... Böyle yani o şeyleri de bul belki bulabilirim birazdan. Yani, Bunu da aynı şekilde e, Melih Gökçek de Amerika. paylaşmış evet. ve gayet mutlu olduğuna dair de haberler vardı. Öyle mi? Evet evet. Kendisi de paylaşmış ve mutlu olmuş bu trollükten. Kendisi de trollenmiş denilebilir. Hı. Bu terminoloji kullanırsak eğer. Evet yani e, böyle bir durum var. Gelecek nesillere... Vazgeçilmez bir hatıra bırakılacağını da yazmıştı Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara Melik Gökçek. Bunun gelecek nesillere vazgeçilmez bir hatıra bırakıldığı bu devru havası içinde çok net ama... ...bu başbakanın dört günlük bir Afrika ziyaretinden sonra dönüp Ankara'ya dönüşünde yaptığı konuşmalar ve Ankara'ya kavuşması sağlayabilir mi bilmiyorum. Yalnız çok çeşitli boyutları vardı. Mesela bir tweet'te de yazar Cengiz Çandar'ın da söylediği gibi Taksim, İstanbul'un en büyük meydanı Taksim'i ve bir de Ankara'nın en önemli meydanı Kızılay'a giremeden yapılan konuşmalardı. Başbakanın oralara girmeden yaptı. Neyse ona geçeceğiz herhalde. Çok yani başbakanın konuşması devam ederseniz anladığınız dilden konuşuruz şeklinde tehditlerle, üstü örtülü olmayan tehditlerle doluydu. Çok gerilimi artıran bir şey ve Independent gazetesinde de bir ilginç yorum var. Erdoğan bu tuzağa nasıl düştü diye ve ilginç bir şey güven Beyle güven güzel dereyle ve konuştuğumuz bir konuya bizim bizim yayınımızdan haberi olmadan e, değiniyor tabi e, e, ilginç bir Independent gazetesinde e, nedir efendim o konu hani? e, bu tuzağa nasıl düştü sorusuna e, şöyle bir cevap vermiş kibir sendromu kibir sendromu tamam demiş valla biz bir hafta önce koverinden bir hafta önce bunu tartışmıştık diyebiliriz rahatlıkla doğrusu ee, birkaç biz birkaç çapulcunun yaptığını yapmayız demekle beraber çok ilginç bir in, yani Patrick Cock, Coburn Independent Pazartesi günü Independent on Sunday adıyla çıkıyor. Erdoğan gibi marifetli bir siyasetçi ve etrafındakiler bu kadar kısa bir zaman içinde bu kadar çok hatayı nasıl yapıyorlar? Şaşırtıcı bu demişler. Ve mesela şöyle madem sordun o zaman detaya da gireyim evet. azıcık. Zeynel Abidin, yani Zeynel Abidin bin Ali devrik Tunus lideri ve Hüsnü Mübarek, devrik Mısır lideri, 2011'de Arap Baharı'nın başlangıcında halkın baskıya karşı gösterdiği tepkiyi yanlış değerlendirmişlerdi. Bunu anlamak kolay. Çünkü polis devleti liderleri olarak halkın görüşünü dikkate almıyorlardı zaten diyor. Peki ama Erdoğan aynı tuzağa nasıl düştü diyor. En basit açıklama uzun süre iktidarda kalanların kibrilemiş. Kibirle mağlul olanlar tavsiyeleri dikkate almazlar. Muhaliflerini kötülerler ve hafife alırlar aşağılarlar. Bu e, Türklere özgü bir şey de değil diyor. Tıpkı e, Güven Güzeldere ile de konuştuğumuz gibi Lord Owen'ın e, Psychiatry dergisinde çıkan yazısında, makalesinde, makalelerinde aslında üzerinde konuşulan şey başka tarihteki çeşitli liderler, başbakanlar, cumhurbaşkanları filan içinde geçerli. Mesela demiş Patrick Coburn aynı şey tıpkı Erdoğan gibi üçer seçim kazanan Margaret Thatcher eski İngiltere Başbakanı Britanya ve Tony Blair için de geçerli demiş. Kıyaslama da Türkiye ile Orta Doğu ülkeleri arasında değil, Türkiye ile Batı Avrupa arasında yapılmalı. Yani Türkiye'de 1960'tan sonra 4 darbe oldu. Darbeler sonunda Irak ve Arjantin'de kirleri aratmayacak şeyler yaşandı. 12 Eylül darbesinde işkencede 450 kişi öldü. 50 idam oldu. 50 kişi idam edildi. Birçok insan kaybedildi. Ee, ama e, bunlar Türk siyasetini Baas rejimi altındaki Irak'a Irak'ta ya da Cunta yönetimi altındaki Arjantin'de yaşananlara benzetebilir ama oradaki polis devletlerinin aksine Türkiye'de seçimlerden hiç vazgeçilmedi demiş ve e, yani şöyle de diyor yeni Osmanlıcılık tartışması bitti yeni Osmanlılar fikri Ankara'nın geç anladığı bazı tehlikeler içeriyordu yani e, bu bana demiş Coburn her zaman Erdoğan'ın Türkiye'nin siyasi askeri ve ekonomik gücünün abartılması gibi geldi yani Balkanlar, Orta Doğu, Balkanlar ve Karadeniz'de Osmanlı İmparatorluğunun oynadığı öyle değinen yazıları var ya Dışişleri Bakanlığı evet. Davutoğlu ile beraber Hatta bir yanıyla Kosova'yı bir ucunun Gazze'ye götüren böyle ilginç bir referans çerçevesi çiziyor Erdoğan. Bu biraz siyasi, askeri ve ekonomik gücün abartılması gibi geldi diyor. Yani Ankara'nın geç kavradığı bazı tehlikeler de içeriyordu demiş. Öncelikle Türkiye bu artan nüfuzunu nerede kullanacaktı? Öncelikle müdahaleci yabancı ülkeler için dünyanın en tehlikeli ülkeleri olan Lübnan, Suriye ve Irak bir de İran. Amerika'nın gücünün zirvesindeyken biri 79'da Şah'ın devrilmesi sırasında İran'da, diğeri de 2003 işgali istilası sırasında Irak'ta olmak üzere iki en büyük iki yenilgisini de burada aldı zaten diyor. Türkiye nüfuzunun etkisinin hızla artacağı beklentisiyle bu bataklıkta öne çıkmaya çalıştı. Bugünlerde artık yeni Osmanlıcılık konuşulmuyor. Erdoğan, Esad ve hükümetinin hemen düşeceği yolundaki tahmininde kumarı kaybetti. Türkiye kendini Amerika'nın Suriye'deki temsilcisi olarak buldu. Yani A. Dış politikadaki yanlışlar. B. Taksim protestoları karşısında yaptığı hataların telafisi yok demiş. Evet. Ama Türk Devleti'nin zayıflığı ve siyasi kutuplaşmanın derinliği daha da belirginleşiyor. Böyle bir durum var. Türk, çok, Türkiye'nin hala dünyanın başarı öykülerinden biri olduğu inancı da zayıflıyor, gelişmelerle diyor. Tamam, bir de istiyorsanız Yeni Şafak gazetesinde olayların nedeniyle bakalım ne olmuş, neden olmuş. Gezi eylemlerinin kurgulandığını ortaya koyan bilgiler gün yüzüne çıkmaya başlamış Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre. Öyle evet, mi? Evet. İngiltere merkezli bir ajansın desteğiyle sahnelenen Miminer oyununda aylarca eylemin provası yapılmış. Soros'un dergisi de Taksim tahrir kampanyasını başlatmış ve olaylar gelişmiş. Ne diyorsun? Böyle. Aynen böyle. Yani şundan bahsediliyor. Yayına son verelim. Yayına, yayına son vermeye gerek yok. Biraz daha detay vereyim. Gezi haberlerinin en hızlı ve en detaylı şekilde veren Soruz'un desteğiyle çıkar. Georgetown Üniversitesi'nin Cedeliye. Belki yanlış da telaffuz ediyor olabilirim. Bakayım. Yavaş konuş. Cedeliye. Cedeliye. Dergisinde yayınlanan manşet olmuş. Jadaliye dergisinden sonra Cennet eylemler Türkiye'nin Türkiye algısını yönetmeye başlamış. Evet ve eylemler yayılmaya başlamış dünya genelinde de. Çevirici yapan site olayları Türk Baharı şeklinde veren ilk medya kuruluşu olmuş. Çok ilginç değil mi? Evet. Fakat peki madem böyle o zaman bu daha başlangıç. Haberlere devam diyelim, yorumlara devam. İstiyorsanız özetleri bitirelim özetleri bitirmedik Evet yolumuzdan saptık çok önemli şimdi çok önemli birkaç şey oldu bir kere meydanlar tamamen dolmuştu ama iki ana meydanda özellikle e, taksim meydanında ve e, şeyde e, gezi parkında e, çok büyük bir kalabalık vardı ve konserlerde vardı büyük bir ee, olay oldu. Onun detaylarını konuşmaları veririz. Ee, Başbakanın evde tutmakla zorlanıyorum dediği kesimin Erdoğan'ı yedirtmeyiz mitingleri de vardı ama çok büyüktü şey. Gezi parkı ile neresi doğrusu Gezi parkı ve buradayız gitmiyoruz dediler. Taksim Dayanışması'nın organize ettiği mitingde 10 binler hatta belki 100 bin civarında insan vardı. Mücella yapıcı da biz halkız buradayız taleplerimizi almadan gitmiyoruz. Üç ağaçla başlayan mücadele onur ve gelecek mücadelesine dönüştü dedi. Bunun devamını e, detaylarını verebiliriz. Evet aynı zamanda Başbakan Erdoğan e, türbanlı başı kapalı e, bacılarıma saldırdılar. Camilerin içerisinde içki içtiler şeklindeki argümanları da savunmaya devam etti. Fakat ilginç bir gelişme daha var. Örneğin Yeni Şafak gazetesinde okumuştuk galiba bu Beşiktaş'taki camide içki içmeyle alakalı iddiayı. Yeni Şafak gazetesinden yazar Süleyman Gündüz, Gezi Parkı protestoları sırasında büyük tartışmalar aratan bu camide içki içildiği iddiası ile ilgili gerçekleri köşesinde taşımış. Ve şöyle demiş, haberler çıktıktan sonra camiye uğrayıp gerçekleri öğrendiğini yazan Gündüz, camide içki içildiği iddialarının yalan olduğunu ifade etmiş yeni, yeni Şafak gazetesinde taşıdığı bu çok taşımış. önemli bir ayrıntı çünkü başbakan yaptığı çeşitli konuşmalarda bir kendini de tekrar ediyordu haliyle dört ayrı yerde dört birbirinden tamamen farklı dört konuşma yapması da beklenemezdi o yani Recep Tayyip Erdoğan bile o kadar orijinaliteye sahip olamayabilir diye düşünüyorum Evet. fakat çeşitli tekrarlarda bu doğru ya yani en azından Yeni Şafak gazetesinden senin biraz önce söylediğin e, muhabirin açıklamasında e, açıkça e, e, caminin imamının çocukların e, içki içmediklerini birinci sefer kaçarak polisten geçerek e, oraya sığındıklarında ayakkabılarını da çıkardıklarını, ikincisinde buna fırsat bulamadıklarını da net olarak anlatıyor yani, dolayısıyla. Yaralar taşınıyor normal. Başbakanın doğrulamamış yani ama bunu da ısrar ediyor bu doğru olmayan bilgiyi vermekte. Peki ona da döneceğiz dedik. Şimdi başka diğer iki büyük olay bunlardı. Evet. Türkiye'de. Ve Başbakan'ın bayağı ciddi bir kutuplaşmaya doğru, tehlikeli bir kutuplaşmaya doğru götüren. Sabrımızın sonu vardır. Evet sabrımız. Diyerek. Hem ifade olarak hem de düzenlenen toplantılarda ısrarlı durum üzerine ve çapulcu da ısrar ve bu doğru olmayan bilgileri de vurgulamakta ısrar. Bunlar diye konuşması falan hepsine ayrıntılı olarak girme fırsatını bulmaya çalışacağız. Bu arada Türkiye'ye biber gazı satışı yasaklansın çağrısını biliyor musun? Hatta Brezilya'da bunun için eylemler olmuştu. Bu İngiltere'de hiç bilinmiyordu. İngiltere'de. İngiltere'den mi de geliyormuş? Evet. Bir kısmı İngiltere'den satıldı. Binlerce sterlin değerinde biber gazı sattığı ortaya çıkmış. Yani sadece Amerika, Brezilya ve İsrail değil. Times gazetesinin dünkü sayısında 8 Haziran tarihli sayısında. Bugün kaç ayın? Onun belki günkü nüshasında... İngiltere Hükümeti'nin Türkiye'ye göz yaşartıcı gaz satışını yasaklaması için çağrıların artmakta olduğunu duyurmuş. Ee, ondan da bahsediyoruz. 3 yıllık açık ruhsat, plastik ve ahşap copların ve eylemcilerin tespitinde kullanılan boyaların da 3 e, kişinin hayatını kaybettiği 5000 kişinin yaralandığı olaylarda en az 48'de ağır olan göz kaybedilen gözlerde kullanılan bu gazlar ve silahların yasaklanması için büyük bir büyük mü, küçük mü bilmiyorum ama demek ki İngiltere'de varmış için girişim çıkardık. var evet bu da ortaya çıkarttığımız şeylerden biri. Bir başka önemli şimdi Türkiye dışındaki şeylere bakacak olursak dünya bu olayı konuşacak demesine rağmen Büyükşehir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçeğin aslında dünyanın konuştuğu başka şeyler var. Bir tanesi Guardian'ın ortaya çıkardığı ve yakından takip etmekte olduğumuz muhabbir Amerikalı yazar Glenn Greenwald'ın ön, önayak olduğu bir dizi haberde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihbarat servislerinin telefon kayıtlarını ve internet faaliyetlerini izlediği yolunda muazzam bir skandal çıktı yani bütün bilinen büyük kuruluşlar yani Google'lar Apple'lar ve başlamıştı ama bilinen bütün şey örgütleri kuruluşlar şirketleri evet. yani bu haberleşmemasını e toplan şirketler Onların hepsinin e, Amerika'yı baştan aşağı 6 yıldan beri dinlemekte gözlemekte. Büyük abinin çok ötesinde Orwell'in geçtiği haberleri vardı. Guardian. Bunu çıkarmıştı. Bunu Glenn Greenwald. Bağımsız gazeteci. Altını ısrarla çizelim. Telefon kayıtlarını, istihbarat servisleri hiç haber vermeden, mahkeme karar falan olmadan, kimseye de haber vermeden telefon kayıtlarını ve internetteki bütün yazışmalarını, Twitter, Facebook, başka şeyler, haberleşme, e-mailler falan bunları Guardian ve Washington Post gazetelerine sızdıran kişi Edward Snowden'mış. Bir CIA çalışanı. Eski bir siyasi teknik çalışanı ve halen savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren Buzal'ın Hamilton adlı şirkette çalışıyormuş. Kendi talebiymiş açıklanması talebi. Peki bundan sonra başınıza ne düş geleceğini düşünüyorsunuz sorusuna da. Bradley Manning örneği var mesela evet. karşısında. Ve Julian Assange evet. örnekleri var. 20 Mayıs'ta Hong Kong'a gidip bir otele gizlendiğini, bu tür şeylerin yaşandığı bir toplumda yaşamak istemediğini yaptığım ve söylediğim her şeyin kayıt altına alındığı bir dünyada yaşamakta istemiyorum dediğini yazmış. Peki bundan sonra başınıza ne geleceğinizi düşünüyorsunuz sorusuna da iyi şeyler değil demiş. Çok önemli evet, bir haber bu. Sadece Amerika Birleşik Devletleri mi? Elbette hayır. Herkes gücüne göre Alba yapıyor bu işi. Amerika Birleşik Devletleri internetten yani enformasyon alabileceği yeri Google ya da Facebook gibi büyük siteler olurken Türkiye'de bunlar birazdan mütevazi kalmışlar. Bugün ben Mehmet mi? Baransun haberinde var bu. Anayasada suç olmasına rağmen Milli İstihbarat Teşkilatı Milli Eğitim Bakanlığı Türk Hava Yolları PTT ve TAPU ile yaptığı protokollerle herkesin özel hayat bilgilerini kontrol altına almış. Bu da Türkiye'de buna benzer paralel ve iç karartıcı oldukça iç karartıcı bir haber. Milli İstihbarat Teşkilat artık vatandaşların okuldaki ders notlarından tutun da uçakta kiminle birlikte seyahat ettiğine kadar kişisel her bilgiyi kaydedecekmiş. Bir tam anlamıyla bir polisi devlet yetkileri. etkileri Mehmet Beransu'nun bu haberi de çok önemli. Ayrıca da Hüseyin Özay'ın da veya beri etkilenmiş, e, eklenmiş buna pardon. Reyhanlı'dan sonra gezi eylemleri de istihbarat niye önceden haber vermedi tartışması başlatmış. Yetkim yetersiz diyen milli istihbarat teşkilatı MİT, polis gibi yurt içi operasyon yetkisi istiyormuş. Büyük bir skandal evet. niteliğinde iki haber bu arada tarafta var ve ayrıca da ajan diye suçlanıp 4 Haziran günü Beşiktaş'ta gözaltına alınan Galatasaray Üniversitesi'nin Erasmus öğrencisi Fransız vatandaşı Loren Klein savcılıkta ifadesi alınmış nefes almak için yere oturdum polis sırtıma vurup düşürdü bir iki polis daha gelip tekme atmaya başladılar sonra da copladılar demiş bu da Turba Tekerkin haberi inanılmaz bir şey fakat valinin bin özür dilemesi var onlara da geçeceğiz Evet, yani iklimle alakalı haberler var. Ha, Belki ha, onlardan ha, da evet. bahsetmemiz gerekiyor. Çok içerisinde. önemli, evet. Söyle. E, Almanya'da ve Macaristan'da oldukça etkili olan e, yağışlar var. Bu aşırı yağışların etkisiyle Orta Avrupa'da taşan e, Elbe ve Tuna Nehri, e, etrafında yaşayan insanlar tahliye edilmeye başlamışlar. Bazı kentler tamamen boşaltılmış Macaristan'da örneğin. Bunlarla alakalı haberler geliyor. Evet, Macaristan'da azalmaya başladığı haberi var ama Almanya'da muazzam bir e, milyarlarca avroluk zarara yol açtığı söyleniyor. Elbe Nehri taştı Doğu Almanya'da, Güney Almanya'da da. Magdeburg'da normalin dört katı yüksekliğe çıkmış. Yedi buçuk metreye sular. Akıl almaz işler yani. Macaristan'da da tarihte görülmüş en büyük en yüksek seviyelere ulaştığı söyleniyor. Milyarlarca avro temizleme çalışmaları da yeni başlamış. Ayrıca da daha başka problemler de oluyor. Altı ülkede aslında: Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya, Almanya, Macaristan. Macaristan. Beş ülkede. Evet. Var. Orta Böyle Avrupa. kötü bir haber var iklimle alakalı. Bir de iyi bir haber var. Obama ile Çin yönetiminin lideri Şi. Etkili bir sere gazı olan hidroflorokarbonların kullanımını azaltmak için işbirliği yapma yönünde anlaşmışlar. Evet inşallah devamı iyi gelir diye söyleyebiliriz. Afganistan'da da Kabil Hava Limanı'nda ortalığı birbirine katan silahlı çatışma haberleri de geliyor. Makine, ağır makineli tüfeklerle bir çarpışma var. Fazla da e, <gülüyor> polis Kat kat, bir kat, sonra bir kat, sonra bir kat daha katlar arasında temizlik faaliyeti yaparak gidiyormuş. Bu bildiğimiz evet. temizlik değil. Çok ağır bir durum var. Bir de göçmen gemisi var, battı. Yani göçmen Bak. ve savaş demişken son olarak benim de bir haberim var. Avustralya'da e, bir gemi battı ve arama e, çalışmaları da sona erdirilmiş durumda. Kaç kişi? 60 acaba? göçmen. Hint Okyanusu'na gömüldü. Bingazi'de, Libya'da da 28 ölü vardı son çatışmalarda haberim olduğunda. Suriye'de de. Evet, rekor bağış talebi varmış Birleşmiş Milletler'den. Ba yani bağış e talep ediyormuş Birleşmiş Milletler. Neden? Çünkü ülke nüfusunun yarısı olan yaklaşık 10 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyacağına dikkat çekmiş 2013 yılı sonu itibariyle ülkenin nüfusunun yarısının yardıma muhtaç evet. duruma düştüğü bir durumdan bahsediyor. Evet 5.2 yani. milyar dolarlık yardım kampanyası başlatmış Suriye için Birleşmiş Milletler. Ülkenin yarısı 2013 sonu itibariyle yardıma muhtaç duruma Ve bütün Suriye'den. istenen de 5 milyar dolar. Yani 3. köprü değireni ya da 3. nükleer santrallerin 4'te 1 Evet. 5'te 1 Evet Avrupa e, Suriye'de de Kuzey Fırtınası adı verilen bir operasyon var ve Halep'i Halep'te çatışmalar çarpışmalar var operasyon başlatmış Suriye ordusu Beşir de, e, Ömer Beşir'den de çok tehlikeli bir haber var El Cezire'den alınmında Sudan Başkanı Güney Sudan ülkesine petrol akışını kesmiş ayaklanmalar varmış iki sudan eyaletinde vilayetinde ya da desteklerse bunları desteklemeye devam ederse bu işin sonu da kan çıkar demişler. Bir de Nelson Mandela'nın durumunun tekrar hastaneye kaldırıldığı Güney Afrika'nın eski devlet başkanı ve büyük özgürlük mücahidi mücadelecisi Nelson Mandela'nın tekrar hastaneye kaldırıldı. belirtiliyor. Dua edin demişler onun için de. Açık gazete There's a man with a gun over there Telling me I got to beware I think it's time we stop Children, what's that sound? Everybody Never look what's going down There's battle lines being broken Nobody's right if everybody's wrong Young people speak in their minds Are getting so much resistance from behind And we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down Field Day for the Heat A thousand people in the street Singing songs and the carrying signs Mostly saying hooray for our side It's time we stop, stop. Hey, what's that sound? sound? Everybody look what's going on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 Buffalo Springfield'dan dinlediğimiz uh, Something in the Air adlı şarkı. Bu süper grubun 1960'lardı. Havada acayip bir şeyler oluyor. Bir elektriklenme var ve gençler bir şeyler söylüyorlar. Anlamıyoruz diyor. Ohio uh, State Üniversitesi'ndeki korkunç uh, polis baskınıyla yani, tamamen uh, silahsız, barışçı eylem yapan öğrencilerin Ulusal güvenlik kuvvetleri tarafından öldürülmesi üzerine yapılmış bir işaretli. Fakat hiçbir direkt atıf yok ama herkes ne olduğunu anlıyorlardı, evet. anlıyordu. Ne demek istediği anlaşılıyordu. Başbakan Erdoğan da aslında bugün, ne demek istedi, dün daha doğrusu ne demek istediğimi anladınız siz. İsim verdirme şeklinde bir açıklaması oldu. İstiyorsanız onlardan biraz bahsedelim. Evet, ortalıkta komplo teorileri dolu. Geçiyor Ve buna başbakanın da katılmış olduğunu biraz da kaygıyla müşahede ediyoruz burada. Çünkü bu havada uçuşan sınırsız şeyden özellikle de işte Twitter, Facebook gibi sosyal medya araçlarının spekülatif şeylerinden çok şikayet eden ve toplumun baş bunların toplum, sadece Türkiye'nin değil toplumlarında baş belası olduğunu söylüyordu. Twitter'ın evet. Ve bu gibi şeylerin evet, sosyal, medyanın. sosyal medyanın ama kendisi de maalesef bu şeye kapılmış gibi gözüküyor. Ne demiş? Ya, faiz lobileri hakkında konuşmuş aslında yani komple teorileri aslında başlıyor. Ee, Nedir o faiz lobisi? 11 gün aradan sonra Ankara'da yüz binler tarafından karşılanan Erdoğan faiz lobisini kendine düzen ver. Bu lobiyi oluşturan kaç banka var hepsi için söylüyorum siz ki bize karşı böyle bir mücadele başlattınız, bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz demiş. Ve utanmadan, sıkılmadan borsayı çökertmek gayretleri içerisine girenler, senin Spekülatörlüğünün yakaladığımız anda ümüğünüzü sıkarız demiş. Ümük. Ne, ne, ne demek? Ne demek ümük? Burası. Orası. Tam şurası bak. Ümmük. Aynı Se zamanda sesini duyuyor musun? Ümük sesi. Evet aynı zamanda vatandaşlar da faiz lobisine haddini bildirmeniz gerekir mesajı da vermiş Başbakan Erdoğan ve şöyle devam etmiş. Bu yıl en çok parayı faiz lobisi kazandı bunların musluğunu siz keseceksiniz biz bugüne kadar sabrettik ne zamanki faizler düşmeye başladı bu beyler rahatsız oldu ve güçlü Türkiye istemediler devletin bankalarından istifade ediniz isim verdirmeyin ne demek istediğimi anladınız demiş Başbakan Erdoğan. Yani bir bankalara boykot çağrısı yapmış. Aslında 2010'da da bankalara bir boykot çağrısı vardı hatırlıyor musunuz? Evet. Erik Cantona'nın Daha önce de evet ama aynı değil bu. Evet Erik Cantor'un bütün bankaları boykot edin. Devrim <gülüyor> bankaları boykot etmekle başlar demişti. Başbakan Erdoğan bazı bankaları boykot edin bazılarını etmeyin diyor. Ama devrimden de bahsetmiyor aynı zamanda. Başbakan bahsetmiyor Erdoğan. evet. Şey peki gözlerimin içine bakınız ne dediğimi anlarsınız. O kadar bunu, uzaklıktan bunu zor. Hı. Öyle mi demiş? Hayır bu çok eski Türkiye siyasal tarih literatüründen Süleyman Demirel'in Gözlerimin içine bakın ne dediğimi anlarsınız. Demiş Daha yani. böyle şey e, pisişik güçler. Aynen öyle. öyle. Devam ediyor onu da o sözü desen artık genç jenerasyonun bir elemanı olarak bu çıkartırsın hangi tarihte kim neden söylemiş onu bulursun ben bu kadarını söylemekle yetiniyorum. Bak gözlerimin içine. Yukarıda bir kitap var. Özlü Türk siyaset tarihinde özlü sözler adlı. Yarın kitabı getirelim. İsterseniz bu gözlerimin içine bak. Ne dediğimi anlarsanızla alakalı. Belki bir seçki bile bulabiliriz bu kitabın içerisinde. Türk Aynen, siyaset Aynen. ümmüme de bak. Ümminize bak efendim. Devam edelim istiyorsanız. Erdoğan Gezi Parkı'nda çevre kaygısıyla eylem yapanlara da seslenmiş. Sadece kendi seçmen kitlesine değil... Aynı zamanda çevre parkında Ya daha doğrusu çevre kaygısıyla eylem yapanları da seslenmiş Star gazetesinden aktarıyorum bunu Son zamanların yükselen starı Star gazetesi Bunu çevrecilik adına yapıyorsan kapım açık İdeolojik temsil görevi yapanlara katılmayın Eğer çevreciysen Amaç demokrasi ise bu başbakan sizin emrinizdedir Demiş ki burada Taksim platformu ve Taksim platformu bileşenleri aylardır Uğraşıyorlar burada Kendilerine bir muhatap bulabilmek için Sonunda galiba bulmuşa benziyorlar eğer e, bu şekilde devam etmiş Kızılay'da ya da diğer yerlerde oyuna gelen kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen artık bu eylemlere son veriniz demiş Başbakan Erdoğan. Evet, daha önce bu eylemlere derhal son vermelerini de rica ediyoruz diye daha üst perdeden de ama gene aynı şekilde e, bu çevrecilere kendisini de en çevreci olduğunu söylüyor. Ama evet. ben biraz daha sert bir mesaj hatırlıyorum. Star sesi oldukça yumuşak tarzda vermiş. Yok yok da. Yok burada daha yumuşak söylemiş gerçekten. Ama birkaç çapulcunu yaptığını yapmayız. Onlar yakıp yıkarlar. Onlar bu ülkenin başbakanına küfür edecek kadar alçaktırlar da diyor. Bunların yüzde 95'i bunlar oluncaya kadar gezi parkının nerede olduğunu bilmezdi. Bunlara ilk dersi demokratik yolla 7 ay sonra sandıkta verin diye konuşmuş. Ee, ve, yani bu son derece e, tehlikeli bir e, gidişiyata da işaret ediyor başbakanın m, durmak e, bilmez bir şekilde yani sabrın da bir sonu var diyor sabrettik ama sabrın da bir sonu var diyor bedelini ağır ödeyeceksiniz diyor, Bunu kime Ümür, diyor efendim? yani faiz lobisine de diyor Bedelini ağır ödeyeceksiniz diyor. Spekülatörlüğünü yakaladığımızdan an sıkarız diyor. Sanatçılara da çatmış. Şimdi gelmişler. AKM'nin çatısına çıkıyorlar. Yıktırmayız diyorlar. Ona senin gücün yetmez. Yıkacağız. Niye? Yerine daha güzelini yapmak için demiş. Milliyetten de okuyabiliyoruz. Ahşette o var. Başbakan Ankara'da çok sert konuştu. Sabrın da sonu var dedi diyor. Milliyetin manşetinde 12 günlük aradan sonra döndüğü Ankara'da gezi eylemlerine ağır ifadelerle tepki gösterdi. Yani tamamen böyle farklı karakterde bir e, çevrecilere hitap eden müşfik yumuşak bir şey var hizmetinizdeyim diyor. Arkasından ümüğünüzü sıkarız sabrımız kemsöz sahibinindir alçaklar filan diye de konuşuyor. E, Lugat'a baksınlar bir de ayrıca Türkçe etimoloji konusuna da girilmiş Lugat'a baksınlar yani sözlüğe çapulcu kime denir baktıklarında başbakan ne kadar doğru bir ifade kullandığını görecekler onları destekleyenler aynı familyada yerini alır diye yani bütün aslında eski şeylerinde de ısrar etmiş görünüyor başbakan e, fakat Aynı e, üslup e, mesela bazı bakanlarda falan çok daha yumuşak var. İstanbul Valisi Hüseyin abinin mutlunun da dünkü yayında da bir saatlik yayında da e, söylemeye çalıştığım gibi çok daha yumuşak ve e, börtü böcek arılar vızvız vız, kuş sesleri, ıhlamır kokusu ve arı vızıltısıyla huzurlu bir sabah varmış. Doğru mu aranızda olmak isterdim demişti e, vali. Ona da bir Gezi Parkından bir tweet cevabı gelmiş galiba, değil mi şimdi? Evet, yani suyunu kullanmayın polis müdahalesi var demiş eylemcilerde valiye verdikleri cevapta. Bence çok hoş bir evet, şey yani, bu. Evet, yani bir şeyden de bahsetmek istiyorum ben içerik bağlamından değil sadece yani şeyden bahsetmiştik yani bu yeni şafak gazetesinin Gezi eylemlerinde öncesinde Mi Minor adlı tiyatro oyununun da planlandığına dair bir şey vardı, evet. komple teorisi vardı. Yani şu şekildeymiş Mi minör oyunu. Gezide eylemlerinde ön saflarda yer alan Mehmet Ali Alaboru'nun hem yönetip hem oynadığı Mehmet Ali. Evet, Mehmet Ali. Mehmet Ali e, Alaboru'nun hem yönetip hem oynadığı Mi minör 14. gününe giren eylemlerin öncesinde prova edildiği ortaya konmuş. Ankara ve İzmir'de, ne Evet, Ankara ve İzmir'de tur düzenlenen oyun geziden önce trend topik olmuş. Anne Olay bu. Yani devamı da var işte. Bu oyun sergilenmiş. Oyun sergilendikten sonra böyle bir darbe, sivil darbe girişimi olmuş. Hatırlıyor musunuz bu olayı? Yani içerikten bağlamında Hayır. bir tiyatro oyunu ya da bir temsilden bir Tabii darbe yapılacağına dair şey olan. Hatırlıyorum ama şimdi ııı e Burası tarih dersi diye Yaşlıların da eski hatıralarını anlatmaya başladı. Yok Al, sen biliyor muydun bak. Falan. Hayır canım 28 Şubat'tan bahsediyorum. 28 Şubat sürecinde Gazze ile alakalı bir temsil verilip böyle bir e, olayla alakalı olarak ilişkilendirilip Sincan'da tanklar yürütüldüğü zaman evet, yine aynı, aynı senaryo gerçekler. vardı. İçerik Ondan farklı çok, olsa da. Çok çok daha eskisini de hatırlıyorum ama. Tiyatro dediğim... zararlı bir şey galiba son derece. Şimdi bu lobi meselelerine gelince görevimiz tehlike. Bakalım. Şimdi dün Gökçe Aytulu bu konuda iyi bir ayrıntılı bir makale kaleme almıştı. Gezi Parkı gibi toplumsal bir hareketi dış mihraklar üzerinde değerlendirmek siyasi atasporumuz sayılabilir diyordu. Barışçıl gibi görünen eylemlerin ardında çok çeşitli çıkar gruplarını görüyoruz. Faiz lobisi. Bir. İçki lobisi. 2 Reklam lobisi. Üç. Eğitim lobisi. Dört. Gayrimenkul lobisi. Beş. Dış sermaye taşeronu Türkiye iş Adamları Lobisi. Altı. ismi çok uzunmuş bunun. <gülüyor> Sadece İngiliz ve Alman hükümetlerinin lobisi. 7. Lufthansa ve British Airways emrindeki Türk holdingleri ve solcuları lobisi. 8. Ve tiyatro lobisi. 9. 10. yıl söylemeyeceğim. Onu belki yer açıklarız. Evet. Durum bu. Yani dün özellikle eee Gökçe Aytolu'nun yazısında şey diyordu. Yani hayatta iki meslek grubunu kafam hiç almadı. Biri fütüristler diğeri analistler diyor. Anı yaşayan, anı yaşayan bir toplumda 50 yıl sonrasında anlatan fütüristleri anlamamamın normal olduğu düşünülebilir. Peki güncel olayları yorumlayan analistleri neden anlayamıyorum diye telaşa kapılmış Aytolu. Sanırım olayların hızını aşan düşünce biçimlerinden diyor ve e, yani e, tarihimizde yalnız çok yaygın diyor yani bu bir bu halkın sürekli birilerinin oyuna gelmeye hazır saf bir kitle olduğu düşüncesine yol açıyor. Bu da başlı başına demokrasiyle fikri, demokrasi fikriyle çelişir diyor. Üstelik de diyor. Yani Gezi Parkı'nı dış mihrakların oyunu olarak kabul ederseniz dün Erasmus programıyla gelen yabancı üniversite öğrencilerini bugün İran'daki rejimden kaçan genç bir rapçiyi ki bu oldu evet, ikisi de evet. yarın belki Türkçe olimpiyatları için gelen bir Afrikalı çocuğu gözaltına alabilirsiniz. Ama böylelikle klasik siyaset algılamamızı dumura uğratan bir olayı anlamış olmazsınız. Ayrıca kısa Türkiye tarihi dış mihraklar ve gizli güçler bahanesiyle Galleyana getirilenlerin gerçekleştirdiği kalkışmalar ve katliamlarla dolu değil mi? 6-7 Eylül çok eskilerde kalmış olabilir ama Hrant Dink cinayeti ve zirve katliamı dün gibi ortada. Ee, ve diye abartıyor muyum diye sorduktan sonra da Gökçe Aytulu şey demişti. Bugün bile hakkında internet siteleri kurulan, hiç de yapanı atılmayacak bir kesim tarafından sahiplenilen Nihal Atsız'ın vasiyetini hatırlatmıştı. Atsız da ne diyordu? Komünizm düşman, Yahudiler, bütün milletlerin gizli düşmanı, Ruslar, Çinliler, Acemler, Yunanlılar, tarihi düşmanlar, Bulgarlar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Araplar, Sırplar, Hırvatlar, İspanyollar, Portekizler, Romenler yeni düşmanlar. Yeter. Devam ediyor bu Metin ama dünya turu yapmaya gerek yok galiba. Japonlar, Afganlar, Amerikalılar yarın ki Ermeniler, Kürtler, Çerkesler, Abazalar, Poşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Lazlar, Lezgiler, Gürcüler, Çeçenler içerideki düşmanlar. Bu kadar çok düşmanla çarpışmak için iyi hazırlanmalı, Tanrı yardımcın olsun demişti. Ya Murat, oğluna, evet. evet oğluna, oğlu e da Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarı olmuştu. Yanlış hatırlamıyorum Yok. değil mi? Yok şimdi başka. Star şimdi Star gazetesinde mi? Hmm. Ee, Rasim Ozan Kütahyalı da şeyi söylemiş zaten. Lufthansa'nın ve British Airways'in emrindeki Türk Holdingleri ve Solcuları başlıklı dünkü yazısında. Türkiye'nin 3. köprü, 3. havalimanı ve Kanal İstanbul gibi dev yatırımlarını durdurmak isteyen dış sermaye çevrelerinin taşeronlarını yapan Türk iş adamları bu yaptıklarının hesabını ağır verirler demiş Erdoğan'ın ağzıyla konuşarak. Neden? Çünkü 3. havalimanı gerçekleştiği an Türkiye'nin en büyük hub bölgesi yani böyle Arıkovan'ı gibi çalışan yerler. Evet, her tarafta otobüsler, merkezi. trenler, uçaklar gelecek İstanbul'un üzerinde konacaklar. O zaman kim zarar uğrayacak? Frankfurt ve Londra. O zaman da Lufthansa ve British Airways bu dev projeyi tabii ki durdurmak isteyecek doğal. Hiçbir yani iki yok. tane hava yolu şirketinin düzenlediği bir şeyden bahsediyoruz. Eylemler dizisinden bahsediyoruz. Ankara'da, Adana'da, Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da, Rize'de, Samsun'da her tarafta çıkan olaylar var. Ve bunu sadece iki tane hava yolu şirketi düzenliyor. Ama, ama, Hatta, ama ne hava yolu şirketleri sanırlar biliyor yani Östelik sadece onunla sınırlı değil. Evet. Kanal İstanbul'la ilgili olarak da... Tabiatı koruma fikri çok kıymetli bir düşünce olan tabiatı koruma fikri sadece İngiliz ve Alman hükümetlerinin kamuflajı olmuş durumda. Yani zeka ve vicdan sahibi ekolojistlerin ve solcuların bu gerçeği görmesi gerekir demiş. Niye görmüyorsun? Bilmiyorum. Çok fazla dışarıdaydım. Gezi Parkı'nda dolaşıyordum. Ankara'daydım geçen hafta. O yüzden gözüme çarpmamış olabilir ama kendisine de tavsiye ederim. Gezi Parkı'na gelip nelerin orada, hangi havayolu şirketlerini mesela gelsin görsün. Kendi gözüyle görsün mesela. Hangi havayolu şirketlerinin sponsorluğuyla yapılıyor bu işler. Bir hiç değilse tatsın bu deneyimi. Daha önce ...Türkiye'de hiç yaşanmamış olan bu deneyimi... ...kendisi de gözleriyle görsün. Yani hayat falan. Evet. Evet. Bu saati kapatırken... ...olağanüstü... ...güzellikte bir... ...dün yani hakikaten... ...gezi parkında... ...Taksim Meydanı'ndaki... ...mitingde biraz daha, anladım, daha ...konuşmaya fırsatımız olacak ama... E, ...bekleme yapmayalım diye bağırıyordu. <gülüyor> insanlar. ...Taksim Gezi Parkı'nda... Hiçbir şekilde ilerleme imkanı yoktu. Yani yürümek imkansız oldu. Zamanlar oldu. Saat mesela mitingde başlamıştı dört buçuk sularından bahsediyorum. Bekleme yapmayalım hanımlar beyler diyorlardı. Çünkü ilerlenemiyordu. Hatta bir hemen yanındaki bir o parkta bulunanlardan birisi şey dedi. açık havada hava alamıyoruz <gülüyor> <gülüyor> dedi böyle bir. <gülüyor> durum vardı. Gerçekten yani. Fakat bütün bu gerilimli şey iki tarafta işte başbakanın konuşmaları ümük, sıkarız vesaire tehditler uçuşurken en ilginci bu en tehlikeli ilk şey vardı yani ee, yol ver gidelim G taksimi ezelim. Edelim. Azınlık şaşırma sabrımızı taşırma gibi Yok, devam edelim. Ben Ama sadece bir, bir bir birinciyi söylüyorum. Tamam. Yol ver gidelim. Taksim'i gezelim. Taksim evet. Buna e, verilen cevap yazılıydı dün şeyde. Nezdif evet, efendim? Görüyor musun? Hayır. Biliyor musun? Yok ben gördüm. Ben gördüğüm en güzel şeylerden biri bugüne kadar yaratılmış. Yol ver gidelim. Taksim'i gezelim. G harfi eklemişler farklı bir renkle. Benim duyduğum en olağanüstü yaratıcılıktaki şeylerden ve barışçı cevap ancak bu olabilirdi. Bunu yaratan kolektif rekayı da tebrik ediyorum. Evet. Ümükli gezmekten bahsediyor. Evet. Park gezmekten bahsediyor. Saat 9'un sonuna geldik. Bir haber daha var. İzmir'le alakalı çok fazla haber veremedik. Bir düzeltme yapmış en sonunda İzmir Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar. Hani hatırlıyorsunuz. Eli sopalılar sivil yedek. Evet evet yani sivil bir şekilde dolaşıyorlar polisler ellerinde sopalar hatta çivili olduğu söylenen sopalarla beraber bir e, genelge yayınlamış Mehmet Kılıçlar bu kadar sivil dolaşmasın polisler diye kadın polisler dekolte ve düşük bel pantolon giymesin şeklinde bir genelge yayınlamış polislerin de o kadar sivil olmasını istememiş. Ne diyorsun Can ya? Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Evet, nedir durum? Siz Ankara'daydınız ama Ankara'ya tam da giremeden son bir alışveriş merkezinde konuşma yaptı galiba. Dördüncü konuşmasını Alışveriş Merkezi'nde yaptı Başbakan Erdoğan. Ondan önce Adana, Mersin, sonra da Pursaklar'da Altın Park'ta yok. Beşinci konuşmasını da dün tam beş konuşma yapmış oluyor. Altı, altı konuşma. Ankara'da altı mı? Dört. Adana, Mersin, Ankara'da dört. Esenboğa ha, evet. Pursaklar, Altın Park. İşte alışveriş Merkezi'nin olduğu e, Akköprü, e, eskiden orası alışveriş Merkezi e, etbalık kurumuydu. <gülüyor> e, Özelleştirme böyle oluyor Türkiye'den. sonra Adışveriş AVM kuruyoruz kitlerimizin. 4-6 yani. E, İki günlük konuşmada onu bulmuştur iki günlük konuşma, ya birbirini tekrar eden konuşmalar diye genelde dediğimiz. Ee evet haliyle o hiç kimse dünyada yani bu başbakan Erdoğan kadar yetenekli bile olsa hiç kimse altı bir günde altı konuşmayı farklı şeylerde yapması zor olurken yani, yorucu olsa gerek biyolojik açıdan e, da yorucu. Şimdi zaten gerek. sonuna doğru bilgi dolanmaya başladı bu kadar fazla konuşunca. Burada dikkat çeken bir şey hemen işaret etmek istiyorum. Bakın yani taksimde gezi parkında başlayan e, direniş eylemler e, sivil bir inisiyatif olarak hatta sivil toplum örgütleri bağlamında e, sayacağımız isim ilk atlayacağım isimlerin çok dışında e, bir sivil hareket olarak başladı. Başbakan bunun karşısına siyasi bir parti kimin şeyiyle çıktı farkındayızınız. Yani e, mesela bunu AK Parti'ye yakın sivil toplum örgütleri için düzenlemedi. E, parti arabası ve devlet. Yani iki güne şeyine baktığınızda eee devlet uçağından partinin arabasına, devletin helikopterinden partinin otobüsüne, e, yani karşıda eee taksinin karşısında e, iktidar siyasi parti kimliğiyle ve daha da devam ettirecek. Bu dikkat çekici yani bir sosyolojik bir, bir şey var e, taksimde. bulunmaya e, çalıştığımız, tanı gerilimlerini e, e, öğrenmeye çalıştığımız tepkiyi karşısında başbakan e, şey mesela bu mitingleri çok rahat kendisini destekleyen e, dernekleri e, tarafından tertip ettirilebilirdi ama bir siyasi parsi olarak. E, ve devlet artıcı parti olarak devlet de parti olarak e, çıktı bu o önemli de, bir nokta söylediğiniz ee, evet. yani tarihte evet. özellikle 2. Dünya Savaşı öncesindeki devletle evet. özdeşleştirilen bazı partileri de insan hatırlamıyor değil parti devlet devlet parti içiminde e, bir karşı çıkış blok var korporatist ee, devletler evet, evet. yani benim e, a, yani altını çizmek istediğim hususlardan biri bu. E, yani bu bağlamda bağlam şuna gelmek istiyorum. Yani e, Erdoğan'da bir e, dil sorunu, e, yani e, bir tavır, e, inanılmaz e, bir kötü pozisyon olduğunu görüyoruz. Ama bu süreçler, yani e, bir geri şekeri var adamda. Ee, ama bunların hepsi aslında e, çok da böyle e, tasarlanmamış şeyler değil Yani mesela bu parti devlet ilişkisi olarak karşı koyması işin e, tasarımlanmış olduğunu da gösteriyor Bazı sözler tekrar ediliyor Refleksler son derece kötü Dün o konuşmaların içerisinde inanılmaz Hani Başbakan suç işliyor Mesela bu faiz lobisi eğer kanıdın varsa sen başbakansın e, finans kuruluşları, bankalar bir lobi oluşturmak sürekli bir karter oluşturmuşsa ve bunlar faizlerin yükselmesi için bir karar almışsa bunun e, son 15 yıldır Türkiye'de bir kurum var. Rekabet kurumu evet. işte ilgilenir. E, bu konuda bir düzenleyici otorite vardır. Bankacılık düzenleme denetleme otoritesi vardır. Bunların üstüne çıkıp bir, onların üstünde yani bu mesela e, rekabet kurumu kararları BDDK üzerinde bir danıştay adli yargı vardır üst danıştay vardır bunu bu cezalandırma müessesesi tespit etme bu e, yapı üzerinden e, Türkiye'de oluyor iyi kötü eleştirebilirsiniz ama böyle bir yapı var e, başbakan dün e, bunları cezalandıracağını umuyunu sıkacağını beyan etti bu aslında e, i̇darenin yani başbakan bir suç işlemiş oldu e, ve ayrıca e, şunu da söylemek mümkün yani gerçekten bankalar bir araya gelip şu anda hali hazırda Mart ayında rekabet kurumu e, böyle bir e, soruşturmayı sonuçlandırdı. E, 1.2 milyar liralık e, bankaları ceza kesti e, ve buna itiraz etti bankalar. Ee, i̇şte bu süreç devam ediyor ama e, bunların içerisinde kamu bankaları da var. Yani e, gerçekten mutfak sizin sayın başbakan değil mi yani derel mi adama mutfak senin. Sen bunları e, tespit ediyorsan o zaman açıklarsın ama kamuoyunu bulandıracak bir şekilde zaten... Bu hareketlerle faizlerde kıpırdama olmaması düşünülemez bir şeydi. Faizler tabii ki yükseliyor. Yani başbakanın kafasına göre oturdular, tasarladılar. Bir grup sermaye, bankalar, başbakanı düşüreyim diye Taksim Dayanışma Komitesi'yle de temas ettiler. Faizleri de düşük gördükleri için, evet Türkiye'de bir de diğer bir husus negatif reel faiz var Türkiye'de. Yani devam ediyor. E, yani faizler e, eski dönemlere göre son derece düşük. Evet bunlar faiz geliri elde etmek üzere e, daha da artırmak üzere bir su kart oluşturdular. oluşturdular şayet. Sen bu kanıtları ortaya koyarsın. Devlet hazine seninle. Azine, Merkez hazine Merkez Bankası'nda hazinenin %51 hissesi var. E, diğer düzenleyici otoritelerin yöneticilerini e, sen tayin ediyorsun büyük çoğunlukla. Ve burada ki içinde bağımsız e, otoriteler var. Bunlara e, sen e, karışamazsın normal şartlarda ama en azından böyle bir şeyi tespit ettiğini söylersin bu soruşturmaları ilerler. Dolayısıyla e, gerçekten e, dünkü konuşmaların içerisinde bu husus e, evet olabilir. E, mesela e, bir içki şirketi var. E, May iç, içkiyi satın aldı yılı yıl önce adamlar bir buçuk milyar dolara satın aldılar ve bu içki düzenlemesi çıktıktan sonra dediler ki yani bir bir bildiri yayınladılar. Hükümetle bu konuyu konuşmak istiyoruz dediler. Yani biz dediler bu, bu içkiyi satın alırken yabancı yatırımların uygun bir iklim olduğunu gözeterek Türkiye'yi satın aldık. Yani tabii ki bu şirket kendi çıkarlarını kollamak için e, girişimlerde bunların tekin bildirisiyle de hükümetle temas etmek istediğini belli etti. Ama siz Türkiye'de Taksim meselesini bir faiz lübisi haline getirme e, uğraşısı içerisindeyiz. O zaman kanıtlarınızı ortak noktaları lazım. Ve bu çerçevede bazı e, kurumlarında e, olduğunu görmezden gelemezsiniz. Bu kurumlara e, üstüne çıkıp cezayı bile kesiyorsanız otobüsün üstünden bu ülkede bir garabet Durumu olduğuna işaret eder Ben açıkçası dün geceyi Başbakan Yardımcısı Ekonomiden sorumlu Ali Babacıl'ın Hazine Yetkililerinin başındaki ve Merkez Bankası'ndaki Kişilerin Çok iyi geçirdikleri kanaatinde değilim Yani bu sözler Sonuçta Sen cari açığı Finanse ettiğin müddetçe Büyüyebilen bir Ekonomiye sahipsin cari açığı finanse etmek için de dış tasarruflara bu e, kaynaklara ihtiyacın var. Dolayısıyla e, eğer e, cari açığın çok yüksekse e, babalanma şansın, meydan okuma şansın yoktur. İpini bir yerden e, bu e, sistem, bu finansal düzen içerisinde e, faizlerin yükselmesinin de sebebiyet verirsin. Bu e, borsanın yüzde yet'i bildim kadarıyla yabancıların elinde şirket şeylerinin Dolayısıyla yani Türkiye'de spekülasyonlar yapılıyorsa Manipülasyonlar yapılıyorsa bunları gezi parkın üzerinden cezalandırma söylemleri yerine ortaya kanıtlarını koyarsın nasıl İngiltere'de baklay hikayesi var. E, soruşturma e, sonuçlandı işte e, açığa çıkarıldı. Bunları ortaya koyarsın e, ve bunun siyasal bağlantısını da ortaya koyarsın. E, dolayısıyla e, dünkü konuşmaların içerisinde pek çok e, abes var ama e, en önemli hususlardan bir tanesi e, bu konuda e, mesnetsiz e, parti devlet cezalandırırım, iş dünyasından insanları cezalandırırım, gençleri cezalandırırım. Sanatçıları. E, Sanatçıları cezalandırırım. Yani e, kötü bir denemede bulundu 2011 yılından bu yana. Yürütme, yargı e, ve yasamanın birliği halinde. Yani bu, bu deneme devam ediyor. Bu, e, yani yasama yasama olmaktan çıkıyor. E, yargı üzerinde e, etkisi var. Yürütme de zaten e, ve parti de e, gittikçe bir parti olmaktan uzak cemiyet haline bir dernek haline geliyor Erdoğan derneği parti. zaten kökleri çok eski bir parti değil yani baktığınızda 12 senelik bir parti 15 aylıkken iktidara geldi e bir parti e, bir koalisyon e, hareketidir e yani milli görüş kökenli %10 e, bilemediniz hani taş çatısı e, %50 oyun içerisinde %15'tir e geri kalanı milliyetçi, e, mukaddesatçı oylar vardır ve diğer bölümlerde e, son 30-40 yılın e, sağ partilerinin çeşitlilikleridir. E, dolayısıyla e, bu partide e, bu pozisyonu de sürdürmeniz e, çok da mümkün değildir. Nitekim Bülent Arınç açıklaması... yani. E, silkelenmemiz lazım diyor. Evet çok önemli bir şey. Yani bizi birilerinin silkelemesi lazım demiş Arınç'ta. Olayları anlamak için birileri bizi uyarmalı. Makam peşinde miyiz? Birileri bizi sarsmalı yanlış yapıyorsun demeli. Bu çok anlamlı da olabilir. Dolaylı yoldan ahiret hesap günü var hesaba çekileceğiz demiş. Birileri yüzümüze bakarak yanlış yapıyorsun demeli. Oldukça önemli. Yani e, parti, yani şöyle bir durum var. Bu, bu yani başbakanın e, bu sertleşmesi, bu hali tercihi, kilit karakterine bağlı özelliklerle birlikte, yani geçen hafta da e, analiz etmeye e, çalıştık. E, bir iktidar, bir başbakan neden sertleşir, e, neden şiddet uygula, uygular? Bunun kodlarını e, sergilemek mümkün. Yani dış meselede bir Suriye e, olayında gerçekten çok zor e, halde bir iktidar var. El muhaberat gelip Ankara'da İstanbul'da terör e, eylemi e, yapacak kadar. İlkinin içine girmiş sen bunu önleyemiyorsun. Ankara'da ee, da ve... başaramayacak. Oldu. Başaram başaramadı. Son dakikada başaramadı konuşuluyor. Yani tam bilinemez tabii ama ne kadar oldu? <gülüyor> İşler hocası bir durum. Sonunda iki eylemde yüze yakın insan ölüyor, Bir o kadar insan yaralı. Ee, Suriye sınırımız delikleşip düşük yoğunluklu bir Suriye e, çatışması içindesiniz yani. E, ve burada e, dünyada da yalnız kaldınız bu politikanız içerisinde. Bunun yarattığı ki buradan bir koyup üç almayı düşünüyordu Erdoğan ve bu bir koyup üç alarak da başkanlık sürecinde Bölgesel lider pozisyonunu içeride kendisini daha güçlü kılacak bir pozisyon indirgeyecekti. Evet. evet yani kendi partisi ve yakın şeyleri içinde de yalnızlaşmaya başladığı da görülebiliyor Biraz önce sözünü ettiğiniz Arınç'ın yani beraberce üzerinde konuştuğumuz Arınç'ın açıklaması Başbakan Yardımcısı. Yani bir öz eleştiri ihtiyacı içinde birileri bize muhakkak söylemeli. O ya, o, gayet net söylemiş. Olayları anlamak için birileri bizi uyarmalı diye çarpıcı bir şey yapmış. Yani. Şimdi Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Yani e, Erdoğan bütün muktedir gibi haline karşı şunu biliyoruz. Yani on yıldır burada analizler yapmaya çalışıyoruz. Ankara e, muhabirimiz olarak değerlendirmeleri aktarmaya çalışıyoruz. O kadar fazla bir e, neydan şey değil. Bütün goygoycuları, hempaları yanında yanlış yönlendiren insanlarla karşı burada çeşitli dengeler var. Biraz önce parti analizi e, masif bir karakter taşımıyor e, ama Erdoğan masif bir e, karakter e, taşıması için elinden geleni yapıyor. Şimdi açıklamaları alt alta üst üste koyduğumuzda e, sessizleri de eklediğimizde Başbakan Yardımcısı Babacan Dünkü açıklamaların yüzde kaçını evet diyebilir ki mümkün değil. Merkez bankasını yönetenler, dış dünyayı bilenler, e, bu meselede başbakanla aynı düşünmediklerini itiraf etmekte zor, açık açık söyleyemezler ama hazine e, bu ilişkileri, bu siz eğer dünyanın bugünkü finansal e, düzenini entegre ederseniz e, bunun gerekleri ne yerine gittiğini bildiğiniz. Dolayısıyla parti için de Erdoğan bir kentsiz gül bahçesi değil. Bakın e, sağ başından itibaren aldığınızda Gül'le bir çatışma e, başından beri var. E, ne oldu? E, meclis başkanlarını her zaman istediğini seçtirememiştir bu başbakan. E, her istediğini aklından geçtiğinde yapamamıştır. olmuştur. E, bu bu kadar muktedir görüntüsüne karşı. Bugün de karşı çıkmaktadırlar e, AK Parti ve muhafazakar galeri içerisinden insanlar. Ee, başkanlık sürecine e, tek başına buna karar veremezsin. Bizi de hesaba katmalısın. Katmazsan sorun çıkar diyorlar. Bu e, çok e, sesli e, bir koru halinde ya da e, siyasal çatırdamalara, bölünmelere e, şu an itibarıyla e, böyle bir görünüm arz etmese dipten gelen durum bu. Bunlar zaten adleştiriyor başbakanı. Evet ben Art de be pardon bir şey e Hı. ekleyebilir miyim? Yani ben de e şunu e başbakanın e konuşmasına tekrar dönecek olursak e bazı e problematik durumlar çok var ama e bir diğeri de mesela yaptıkları iş sadece yakıp yıkma demesi bu eylemcilerle ilgili direnişçilerle ilgili bununla kalmadılar. Benim başörtülü kızlarıma, başörtülü bacılarıma saldırdılar. Dolma Bahçe Camii'ne bira şişeleriyle, ayakkabılarıyla girdiler diyor. Şimdi burada çok önemli bir problem var. Bizzat Yeni Şafak gazetesinin muhabiri Süleyman Gündüz Yeni Şafak yazarı çok bunu çürüten açıklamalar yaptı. Gezi Parkı protestoları sırasında büyük tartışma yaratan ve işte Yeni Şafak gazetesinde aralarında bulunduğu starım filan ve takvim galiba ya da akit tam hatırlamıyorum. Yeni akit galiba. Büyük tartışma yaratan bu camide içki içildiği iddiasıyla ilgili gerçekleri köşesine taşımış ve haberler çıktıktan sonra camiye uğrayıp gerçekleri öğrendiğini yazmış. T24'ten görüyoruz bunu da ve Yeni Şafak gazetesinde 9 Haziran'da şeyi söylüyor camide içki içildiği iddialarının yalan olduğunu ifade etmiş. Bizzat Yeni Şafak yazarı Süleyman Gündüz salı günü haberleri okuyunca camiye uğrayıp gez, gerçeği öğrenmek istedim. Çarşamba günü Dolma Bahçe Bezme Alem Valide Sultan Camii'ne gittim. Dışarıda korumalar vardı. İçeri girdim. Egemen Bağış yetkililerden bilgi alıyordu. Ben de yanlarına yaklaştım ve dinlemeye başladım. Cami müezzini Fuat Yıldırım olayları yeniden yaşar gibi anlattı. Ayrıca tümünün görsel kayıtlarını yapmış diyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Tamamı kanıt olarak elde yani. Başbakanın söylediğinin aksine... Cumartesi ve Pazar akşamı Bahçede biriken göstericilere polis müdahale edince bir grup camiye sığınmak zorunda kalmış. İlk gün yeterli zaman olduğu için ayakkabıları çıkartıp camiye girmişler. İkinci gün müdahalenin şiddet dozu arttığı için göstericiler can havliyle ayakkabılarını çıkartmadan cami kapısının anahtarını kırarak içeri girmişler. Müezzin Fuat Bey göstericileri sakinleştirmiş yaralanlara camide tedavi imkanı tanımış ne alkol alan ne de içki içen bir kişi görmüş polislerle konuşmuş ve ortalık sakinleşince de çok önemli bu yazı yani göstericileri camiden sükunetle çıkartmış son cemaat evet yani son cemaat mahvidindeki pencerede ezik bir bira kutusu kalmış oraya nasıl bırakıldığını görmemiş olay özetle böyle diyor ve yazıyı yazan Gündüz, affedersiniz uzattım biraz ama çok önemli. Müezzin Fuat Yıldırım davranışının bu ülkeyi nasıl bir tehlikeden kurtardığının farkında değil diye de bir yorum yapmış Süleyman Gündüz. Bunu tahrik yöntemi olarak kullanmaya kalkanların da ülkeyi nasıl bir tehlikenin eşiğine getirdiklerinin diye devam etmiş. Yani gelinen noktayı iyi analiz edip değerlendiremezse kaybedecek biz olacağız kaybeden. Kendimizi yenileyebilmek için çevremizde bizi kuşatan duvarları yıkıp olan biteni anlamalıyız diye yazmış. Şimdi o kadar net ki bu hem Egemen Bağış var, o burada yani en yakınında başbakanın bulunan bir bakan, ona da sorabilir. Hem de kendisini destekleyen, hükümeti çok destekleyen Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından biri gayet... Önemli hem bilgi ...muhabirlik yapıyor hem de yorum yapıyor bu kritik durumla ilgili. Hem de görsel kanıtlar var. Hem de evet, Üçü birden varken Başbakanın bunu böyle söylemesi, dünkü konuşması çok endişe verici bence. Yani Başbakan provokatörlük yapıyor. Yani benzin döküyor pek çok sözüyle bu işe. Yani bir yin çelişki bir yandan böyle ayrım yapıyor içine yani gerçekten ama bunu neden yapıyor evet karakteri kişiliği sözü kökü yani yapısı vesaire bunlar gizli şekeri gizli şekeri falan ama bu başbakana şu söyleniyor bunu, ne kadar polarize ederseniz o kadar oyunuz artıyor deniyor evet kutuplaştırıyor bunu Baykal'da yapardı bakın Geçmişte de çok Erdoğan örnekleri gördük. Kürt meselesi üzerinden de gördük. Kürt sorunu meselesi üzerinden de. Gördük. Yani e, bir iş, ters giden işler var. Bunlar sertleştirir. Sertleştirme olunca polarize oluyor. Kendisini bir yere hazırlıyor bu adam. Nereye hazırlıyor? hazırlıyor? Partisi bunu başkan yapsın. Daha iyi etkilerle donatsın. Zaten büyük gruplardan da e, parti içerisinde kurtulacak üçüncü dönemi bitenler e, ve dolayısıyla e, yeni e, grup yeni meclisi e, başkan seçilme istin düşündüğü o meclis e, masif bir karakter taşıyacak. E, bu arada e, geçmiş dostlarımı e, şey yapacak gül zaten cemaatle olan bir problematik var e, uzunca bir şekilde devam devam eden. Yani zaten ortalıkta bir de e, 28 Şubat'tan itibaren Türkiye e, muhafazakar siyasette e, tarikatlardan ziyade bir AK Parti dönüşümü var. Dolayısıyla bir de bir cemaat olcusu var. Bunlar da nerede biter, nerede başlar o da ayrı bir analiz konusu. E, ama bu iki yapı var. Ana, Şimdi bunlar arasında bir takım itiş-köküşler söz konusu. Ve sen de başkan olmak istiyorsun. Tersinden iç ve dış işlerim var. Ve bu arada ne kadar polarize edersen bu kadar güçlü olduğunu söylüyorsun. Ge gerginlik bu iki partiye yarıyor. Bir ana, birinci ana muhattı partisi. Baykal'da bunu çok yapardı, çok polarize ederdi, sertleştirirdi. Şimdi tüm bunlar ama Türkiye'yi başka bir noktaya sürükliyorsunuz. E açıkça bir cami üzerinden yaptığınız tehlikeli e yorumlarla Memleketi birbirini düşürebilirdiniz. Dün Ankara'da en büyük koptur husus grupların karşı karşıya gelmesiydi. Evet, çünkü Kızılay'da da başka bir grup yani taksimi destekleyen grup da orada polis malifetiyle gazlanarak dağıtıldı. Yani bu grupların karşı karşıya gelmesi inanılmaz durumlara yol açar. Bir savaş noktasına getirirsiniz. O yüzden başbakanın e, politikasında ve dilinde e, çok tehlikeli bir gidişat var. Bu gidişatta bugün bakanlar kurulu içerisinde, bu, uzunca bir süreden sonra bugün bakanlar kurulu toplanacak. Herhalde e, Üsküdar'dan e, havalanan martıları e, konuşmayacaklar. Bu mesele gündeme gelecek. E, ama e, ben e, inanıyorum ki, e, yani. Bu meydan e, parti içerisinde denilir. görülen de o rahatsız olan kitle var ve başbakanın bu gidişatından e, iç ve dış bütün dinamikler etkileniyor. E, yani Türkiye'nin e, kaynak girişi e, açıkçası bu kaynak girişi olmazsa Türkiye açığını finanse edemez. Edemediği müddetçe de sorunlu bir ekonomi haline hemen e, dönüşür. Şimdi bütün bunların yarattığı tahribatı bilenler var. Ee, ve bunlar e, bir takım e, yaklaşımlarını ortaya koyacaklar. Ama dün başbakan konuş, konuşmalarında gerçekten... E, suç unsuru Ve it, yani <gülüyor> kutuplaştırmaya hatta evet. Allah iç savaşı da akla getirebilecek bir gerginliğe Ve doğru bu parti, devlet modeliyle de yapıyor o da çok tehlikeli gerçekten peki bir, iki şey daha söylemek istiyorum süreyi bitirmek evet. üzereyiz ama bir tanesi bu Adnan Menderes Turgut Özal ee, benzetmediğiyle yani onu açıkça söylemişler astınız zehirlediniz ama yedirtmeyiz dedirtiyor oradaki kitleye yani kendisi söylemese bile. Bu bana e, tabi eski şeyi de hatırlattı ee, yaşımdan dolayı da bu sıralarda sık sık yaştan da bahsetmeye başladım. Yani Adnan Menderes'in ve Demokrat Parti iktidarının son döneminde çok yüksek oy almış olmasına rağmen böyle bir kutuplaşmaya gittiğini ve hatta 27 Mayıs darbesi olmasaydı da muhtemelen seçimleri kaybedeceğini gösteren çok sayıda ilginç araştırma da yayınlandı. O dönemde işte radyolardan saatler boyu her gün okutulan minni, minni neydi cephe vatan cephesi. vatan cephesi vatan cephesine katılanların listesi böyle benim sıralarda çocuk yaşta olduğum için ruhuma hafakanlar basardı yani o isimler durmak bitmek tükenmez bir şekilde okunurdu radyolardan bir onu hatırlatan bir durumu var. Vatan cephesi ve milliyetçi cephe daha sonra Süleyman Demirel. Başbakanlığı zamanında da hissettiğimiz milli cephe vaziyetleri. Bir de bu tehlikeli tabii. Bir başka tehlikeli hususta önemli belki üstünde durmamız gereken bir şey var. O da polisle ilgili. Yani bu polis Türk milletinin polisidir hataları olabilir ama hakaret ettirmeyi gerektirmez bu hatalar polisimi biz bunlara yedirtmeyiz gibi bir üslupla nasıl oluyor da sen benim polisime bu denli ahlaksızca saldırıyorsun bu ülkenin başbakanına küfredenlerin yanında yer alanlar var bu ülkede gibi konuşmuş ve polisle ilgili de ilginç bazı başka şeyler var yani polis şiddetini aslında e, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi e, dış işleri pozisyonunda e, olan e, Ashton da söylemiş. Yani çok şiddet olaylarının tümünün sona ermesini ve sorumluların hesap vermesinin büyük önem taşıdığını söylemiş. Oysa mesela sizin dün dikkatimizi çektiğiniz bir başka şey de vardı. Polisle ilgili. Emniyetsen Başkanı'nın Faruk Sezer'in son 7 günde 6 polisin intihar ettiğine dair bir iddiası var. Evet. Yani bu mesele son derece önemli. 6 polisin intihar etmesi hususu kesinlikle çok iyi, iyi irdelenmeli, değerlendirmeli. Zaten farkındaysanız son 15 ülkede Üç tane kesim var, başkaları yok yani. Bir, başbakan var. iki polisler var. Üç, göstericiler var. Evet. Ee, yani arada e, belediye, iki belediye, belediye, vali girip çıkıyorlar ama böyle e, başbakanla ters düşerek girip çıkıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda valinin açıklamaları, başbakanın açıklamaları polis üzerinde nasıl etki yapar? Evet vali yani, yani vali son derece e, gönlüm gezi yap. parkında diyor Hüseyin abi, ne mutlu evet. ki polis onlara tabii ona bağlı. Belli ki yani burada e, başbakan 11. yılında ben böyle bir başbakan pek rastlamıyorum yani 11 yıl 3 seçim kazanacağım başbakan olsa bürokratik oliverşiden söz eder bizim bu başbakan. Ya kardeşim mutfak senin içse ya? Üstelik de yani medyaya medyayı, da dükkan senin e, diyen yani patronlara da gazetelerini kontrol et diyen, böyle gazetecilik batsın yani diye de... böyle Böylece şikayetlenen... Ha, iki, i̇ki ay önce falan... Bunlar senin bürokrası mı? Sen getirdin bunları oligarşi diyorsa yani böyle bir e, garip e, durumlar var. İşte 17.000 faizli meçhulden söz eder Başbakan kabul eder. E, kardeşim o zaman bunların meçhuliyetini ortadan kaldır. Yani... Ee, dolayısıyla e, Türkiye'de son 15'i, 15 gün içerisinde gerçekten e, bir yönetim sorunu yaşanmaktadır. E, yani el muhabbet, Ankara'da eylem yapacak kadar emni konunu sallayan başbakan 15 gündür topçu kışlasıyla görüşüyor, top meselesiyle enerjisini harcıyor. Faiz lobisi diyor, onu bunu suçluyor ve e, bence hem kendi siyasi e, ömrüne ilişkin hem de partisine ilişkin ki yani çok köklere olan bir parti değil AK Parti. Dikkatimizi çekerim Dolayısıyla yani başka... Liderle ee, özdeşleştirmeye çalışıyorlar işte evet, tamamen. Yani bu, burada e, bu gerilim partilerin içine yansır ve yansımış da durumda zaten. E, bu galerin içerisi kaynıyor. E, rahatsız. Eğer bir başbakan bürokratından şikayet ediyorsa zaten bir problem var demektir. Üç, kaç kez Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı kabloları değişti ben hatırlamıyorum. Yani şu 17 içerisinde. Şimdi gerçekten akil AKP'lilerin ve yani bunlarda bir mekanizma var zaman zaman duyuyorum dini büyükler dedikleri. Ee, onların devreye girmesi gerekir. Yoksa bu süreç hem ekonomide hem siyasette e, hem de toplumun yani huzurunun. Ya yani ne yapacak şimdi Geziyi nasıl yapacak? Yani neler meydana mı çevirecek şey orayı? Hangi işletilecek üstüne orayı? Biraz zor. Bu diyemez. ya. Şimdi ben benim de affedersiniz ee, Yani bu çok zor. Onun için. E, Başka e, renkledirinin devreye girmesi gerekiyor ve e, ben o... bence gerçekliğinin tamamen e, gerçeklerden tamamen kopmuş bir e, haleti ruhi içinde olduğunu e, günlerdir haftalardır Hatta konuşmaya çalışıyoruz burada bunun en tipik örneklerinden biriydi e, dünkü ardarda yaptı ben bile e, yanılarak dört dedim altı konuşmayı. Ve böyle bir şey yok. Altı konuşma yapan ya seçim. Dünya e, tarihinde de geçiyor. az görülmüş bir örneği olsa gerek ve tamamen kontrolünden çıkmakta gibi gözüküyor. Ancak bunu kim yapabilir? Parti devlet iktidarlarında böyle olur. Onun artık her yerden geçerken konuşma yapardı milli şefler. Evet, Anlatabiliyor şef. musunuz? Evet. evet. Artı kim yapardı bunu? Kenan Evren yapardı ana esemetiklerinde. Evet 1930'ların e, Almanya, İtalya evet. ve evet. benzeri ülkelerde İspanya'daki ha. liderlerini ya. ve işte Genel Evren gibi olağanüstü dönemin liderlerini hatırlıyoruz. Bu çok çok e, endişe verici bir gelişme. Ben yani işte bu kuvvetler birliği denemesi, bugünün dünyasında öyle bir denemeye kalkışırsa sonu çok kötü olur iktidarların de başbakanlarının. Evet ve yani, yani zaten kesiyor, Otobüsün üstünden ceza kesiyor Böyle bir başbakan Böyle bir e, yürütme başı olur mu? Ve bütün sanatçılara da Gençlere de ders evet. ve çevrecilik Konusunda da yani ekoloji konusunda da Sizden çok daha evet. iyi bilirim diyor. Ben Şu, ben, Bunca yılın e, nerede yani, izleyiniz? Evet, ben de program siz... yaptıralım En iyi çevreci benim diyor Bir de şöyle bir şey var, yani konu bir şey var. Farkındaysanız böyle e, şahit Ruhiye'de şu da var hani ben saçımı süpürge ettim sizin için bunu mu yapacaktınız? Evet, bu, ama bu evet. çok tipik işte yani e, bunu daha önce bu, ağaç Güven Bey'le de konuştuk bunu bu kadar işte sayıyı veriyor milyon değil milyar iki milyar 800 bin ağaç diktim filan diye yani bunların hepsi e, Güven Güzel Dere'yle de biraz konuşma fırsatı bulduğumuz yarın devam edeceğimiz bu kibir sendromu denen bir olay var ee, ve Independent Gazetesi'nin tecrübeli muhabiri e, Patrick Cockburn, Coburn pardon yazarı da uzun zamandan beri takip ettiğimiz bir yazar. Çok bu tuzağa nasıl düştü diyor. Polis devleti liderleri olarak halkın görüşünü dikkate almayan Zeynel Abidin Bin ya da Hüsnü Mübare'yi anlayabiliriz tepkiyi yanlış değerlendiriyorlar ama Erdoğan aynı tuzağa nasıl düştü sorusunu dün sormuş. Independent on Sunday'de Coburn. Ve en basit açıklama uzun sürede iktidarda kalanların kibri diyor. İşte böyle aşağılarlar tavsiyeleri dikkate almazlar ve hafife alırlar muhalifleri diyor. Bu çok çok tipik bir şey. Bunun Lord Owen bunun 16 kadar kriterini sayıyor zaten en tipik e, kriterlerden biri beni na, niye anlamıyorlar mesih karakter ben kurtarmak için en iyisini yapıyorum beni anlamıyorlar gibi kriterleri de var ya yani aynı şey Margaret Thatcher ve Tony Blair için de geçerli e, diyor, demiş Coburn ama benim okuduğum yazıda da zaten psychiatrist dergisinde de çıkan makalede de Lord Owen'da şeyden bahsediyordu zaten Roosevelt, De Gaulle ve de şeyde de aynı sendrom var. de. Ben son söz olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Yani siyaseten kibir e, Siyasetçi önce kubura sonra da kabire götürür. E, Başbakanın bazı forseleri okuması lazım. E, deyip son sözü de. <gülüyor> Böyle bir çıkışla bitirmiş oluyor, dediğimiz evet. Yani gerçekten e, bu e, siyasi ömürliğini böyle e, götüren liderlerle karşı karşıyayızdır. E, ama so, sonun bir takım başlangıçları da var. E, aslında kendisinin büyük bir hasadı vardı, e, ama bu hasadı e, heba etti. Heba etti, evet, etti bence. Evet. E, çok teşekkür ederiz Alp Bey. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık Gazete Ben tek şey söyleyeceğim, tencere tava hep aynı hava. Yavaş yerler yaş evet kardeş Türküler'den yeni bir şarkıydı birkaç defa çaldık hafta içinde çalmaya da doyamıyor insan tencere tava havası tencere ve tavalar çalınarak da yapılmış mükemmel bir şarkı insanın içini açıyor şimdi günün en önemli haberi aslında biraz daha ayrıntılı durmak istiyor. Gözleniyorsun Can. Ben mi? Evet. Ferya sen de öyle. Nereden bahsediyorsunuz? Yukarıdan. Yani din, dinlendiğimi mit, biliyorum. Mit. Dinlendiğimi biliyorum. Bu stüdyoya taşındığım zaman gözlendiğimi de artık anlamaya başladım. Ee, ama daha farklı bir şey, gözlemlemekten bahsediyorsunuz galiba siz. Evet. Bütün vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün 75 milyonu aşkın olduğu sayısı belirtilen vatandaşların 5 yaşından itibaren seyahatleri, fotoğrafları, mailleri, mesajları, telefonları ve mal varlıkları izlemeye alınmış. Bu şimdiye kadar duyduğum en önemli ilk 10 haber arasına girebilir. Naçizane söylüyorum. Bu radyoda 18 sene içinde Çeşitli çok milyon haber okuduk yurt içinden ve yurt dışından. Ve şeyle de te tamamen tetabuk etti. Yani eskilerin deyimiyle üst üste bindi, örtüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nde de gelmiş geçmiş, o ülkenin ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük dinleme, izleme, özel hayatı, fişleme operasyonu yapılıyor. Evet paralel Şu bir anda... şey var. Y yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nde internetin en büyük 10, ıı, ee, yanlış hatırlamıyorsam onu tekrardan kontrol etmek gerekir. Şirketiyle beraber bunların arasında Google var, Facebook var. Bu şirketler üzerinden giden... Apple var. Apple var. Bunların üzerinden Verizon giden... Iz, izleme var. İzleme var. var. Türkiye'de ise biraz daha pastoral bir senfoni dinlenmekte. Milli İstihbarat Teşkilatı, PTT, Tapu, Tapu Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Hava Yollarındaki yaptığı protokollerle özel, bilgi, özgü, özel hayat bilgilerini kontrol altına alıyormuş. Peki Amerika'dakinin gerekçesi Amerika'nın gerekçesi galiba en son yaşanan terörle, terörle savaş. Evet. En son değil, terörle savaş. Ama bu şeydeki, bu Boston'daki patlama etkili olmuşa benziyor gibi düşünüyorum ben. O biliyorum, bilemeyiz. Evet. Ama zaten Obama'da bir açıklama yaptı. CIA şefi de zaten açıklama yaptı. Ve dedi NSA midir, nedir işte o güvenlik şirketi, National Security Agency... E, dinliyoruz haberde vermiş 6 seneden beri dinleniyormuş. Bütün vatandaşların bütün telefonları kim kimle ne kadar konuştu, kim onları aradığı vesaire. Bu değil sadece. Bütün e-mail mesajları filan da telefonları bir şey, bir şey soracağım. Fotoğrafı. Bu 6 senedir devam ediyorsa neden Google her 6 ayda bir şeffaflık raporu çıkarıp kaç ne kadar bilgiyi Amerika Birleşik Devletleri hükümetine ya da hangi hükümetten talep edildiğine dair verileri açıklıyor bir şeffaflık raporu. Aldatmaca olsun diye. Çünkü özel anlaşma yapılmış zaten Google'la da Amerikan hükümeti arasında. Zaten kendisi de ünlü bir hukukçu olan hatta anayasa hukukçusu olan karısıyla birlikte Obama'da bu kadar olur filan demiş. Yüzde yani yüz dinlememe, gözetlememe olmaz demişler. Yani Orwell'in 1984 klasik siyasi romanı aşan bir durumdan bahsediyoruz ve dünya yüzünde bir yandan yok olmaya giden bir gezegenin mücadelesi verirken bir yandan da bir şirketlerle işbirliği yapan büyük devletlerin gizli dinleme olayları var. Şimdi e, bu Mehmet Baransu'nun haberi taraf gazetesinde gerçekten mit milleti çok gizli damgalıyor diye yani çok gizli damgalı bir protokolle e, Türk hava yollarıyla uçan bütün vatandaşlar yani 5 yaşı 5 yaşın altını kayda değer bulmamışlar herhalde. Oradan artık terörist çıkmaz diye düşünülmesi gerekiyor. Fakat en azından şimdilik onlar dışarıda. <gülüyor> Ama <gülüyor> burada mesela şu anda demek ki benim torunum 13 yaşında uh, çoktan dinliyor. Çok fazla uçak yolculuğu yapıyor mu kendisi? Yapıyor. Yapıyorsa böyle bir potansiyeli var Me demektir. Mecburen yapıyor. Evet senede en az. Kiminle uçtuğu önemli Sizin ne uçtuğunu mesela. Uçmadı. Annesiyle uçuyor Annesine genellikle. Uçuyor. Bazen babasıyla da uçuyor. Şey, çok gizli damgalı bir protokolle MIT'e aktarılmaya başlamış. Anayasaya Türk Ceza Kanunu'na göre ağır bir suç tabi. Ama gizlice hayata geçirilmiş Mehmet Baransun'un haberi. MIT Milli Eğitim Bakanlığı'yla, Türk Hava Yolları'yla ve PTT ile posta, telegraf, telefon İdaresi ile çok gizli e, protokol imzalamış. Tüm öğrenciler, tüm veliler, uçak yolcularının tüm uçak yolcularının özel bilgileri, mailleri, elektronik mektupları, mesajları ve telefonları Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elinde. Peki e, bunları sağlayan şirketler hangileri? Kaç tane şey şirket var bunları yapan bu istasyonları kullanan Türkiye'de. Şirket olarak havayolu şirketinden bahsediyorsunuz. Hayır, bu şey, İstihbarat Eşkilatı. Yani bunları, bu mesajları elde etmek için PTT'den mektup yazmıyorsun herhalde. Daha çok MİA'yı kullanılıyor. 3-4 ıı, şirketten bahsediliyor. E bunlarla da anlaşma yapılmış o zaman. Evet. Başka türlü nasıl olabilir? Evet. Tapuda. Tapuda senin... Emlakın ilgili bilgileri de paylaşmak, paylaşmak istiyor musun? Milli Sibarat Teşkilatı. Yok hayır. Yani emlak da yok, bilgi de yok. Bağlamında yok hayır. Arsa da mı yok? Arsa da yok. Tüm kişisel bilgiler aşıbı yeniyormuş. Türk Hava Yolları ile seyahat edenler, postanede işlem yapanlar, tapuda kayıtları olanlar, milli eğitime bağlı kurumlarda okuyan öğrenciler, potansiyel suçlu kabul edilip fişleniyor, yetinilmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internetine girdiği kişisel bilgisayarlara ulaşım, öğrencilerin arkadaşlarının fotoğrafları, öğrencilerin arkadaşlarının fotoğrafları ve yüzlerce bilgi her biri kişisel mitin kontrolüne verilmiş. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bundan haberi var mı yeni milli eğitim? bana bilmiyorum da bence bu tabletlerin Abi, de işin içinde bir şey olabilir. Yani bu kadar bilginin bu durumda, dağıldığına evet. yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elinde toplanıldığına göre dağıtılan öğrenciler dağıtılan tablet bilgisayarlardan bile bu şekilde bir e, beklenti olabilir diye düşünüyorum ben. Lafı fazla uzatmayayım ama yok, devamını yok, getirmek e, gerekiyor galiba. Haklısın. MİTT'e toplanıp arşivlenmeye başlanmış. Şimdilik dört kurumla yapılmış anlaşma banka, kredi kartı, UYAP, SGK, eczane gibi bilgilerin de MIT tarafından elde edilip edilemeyeceği henüz bilinmiyormuş. Ama herhalde burada bambaşka bir anlaşma da olması gerekiyor ki bu mesela internet görüşmelerini, Twitter'ları, bütün o hesapları, Facebook hesaplarını vesaire ve Twitter üzerinden gönderilen fotoğraflara ne deniyordu bir özel şey? Instagram. Evet gibi şeydir. O da farklı bir paylaşım platformu. Farklı yani. bir paylaşım platformu. Onların da tamamını kullanabilmek bu şekilde, MIT'e aktarabilmek için herhalde bu, bu hizmeti veren şirketlerle anlaşma yapmış olması gerekmiyor mu? Yoksa onların haberi olmadan yani bu... Bu çok teknik bir şey ben yorumda bulamıyorum. Yani telekomünikasyon şirketleriyle anlaşma olmadan... Mit nasıl bunları elde edebilir? Evet, bu Milli İstihbarat şey. Teşkilatı. Yani şöyle düşünün. Milli Eğitim Bakanlığı deniyor. Milli Eğitim Bakanlığı sırasında öğrencilerin bütün bilgileri zaten ellerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Aynı şekilde Türk Hava Yollarında yolculuk yapılan güzergahlar, pasaport numaraları nerelere gidilip nerelere gidilmediği de aynı şekilde bilgiler belli. Tapu da aynı şekilde nerelerin mal mülk edildiği belli. Peki herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip değil mi? Hayır, daha traji. Şöyle bir şey var. Banka, kredi kartı, UYAP, SGK ve eczane gibi bilgilerin de MIT tarafından elde edilip edilemeyeceği henüz bilinmiyormuş. Yani bilindiği takdirde Amerika ile ben bir paralellik kurmuştum ama paralellik kurmaya gerek yok. Obama orada yüzde şeffaflık diye bir şey olmaz diye konuşuluyordu. Burada da yüzde birlik bir şeffaflık olunmayacağı gibi bir durum ortaya çıkıyor. Eğer biraz önce Amerika'da yüzde işte bir bile olursa. kalmadı şüphesiz. Yani bütün dünya tam bir Orwell'in Okyanusya Devleti gibi işte tek bir partinin Goldstein miydi neydi bir lider var. Evet. Onun şeyinde herkesi dinliyor gözlüyor. birader diyorlar ya işte büyük abi. Abi. Reis reis de diyor muydu şeyde kitapta? Kitapta demiyordu galiba. Ben haberlerle karıştırdım pardon. Anayasada açık maddeler fakat milli istihbarat teşkilatı ve ilgili kurumlar tüm vatandaşları potansiyel suçlu kabul edip kişisel bilgileri arşivleyip paylaşıyorlar. Mahkeme kararı da tabii ki olmadan. Buna hangi mahkeme böyle yani bir karar verir? Yani anayasal bir zaten. suçtan bahsediyoruz. Evet. Buna ortak olur mu bir mahkeme? Öğrenci ve evlilerin özel hayatı da fişleniyormuş. Çok gizli damgalı protokolle. Yani hakikaten muazzam bir şey bu. O. Türk Ceza Kanunu'na göre ağır suç, veren de suç, isteyen de suç işliyor. Veren de suç işliyor. Peki, İni Eğitim Bakanlığı arasında yeni bir protokol, çok gizli. Ee, eski Eğitim Bakanı e Zamanda yapılmış anlaşılan... ...bilmiyorum daha doğrusu... ...6 Eylül 2012... ...Milli Eğitim Bakanı adına... ...Bilgi İşlem Grup Başkanı Volkan Akçay... ...protokolü imza atmış... ...MİT Müsteşarı adına da... ...başkan yardımcısı Abdurrahman Bulur... ...böyle güzel... ...protokol adı var... ...numarası ya. da var... ...3 sayfadan oluşuyor... 10, ...11 nokta 041.05.051 Taksim 552. Skandal bir proje yani skandal ötesi bu. Evet vaktimizi geçiyoruz ama yani bu hakim bir söylemin de aslında başka bir tezahürü. Örneğin Beşir Atalay İçişleri Bakanı zamanının İçişleri Bakanı şimdi Başbakan yardımcısı olsa gerek tekrardan bir teyit etmem gerekebilir eğer bir hata yapıyorsam. Onun da mesela elimizde listeler var. Yani bu faiz lobisiyle alakalı yaptığı açıklamasında... Elimizde listeler var açıklamasına rağmen bu kişilerin kim olduğu bir türlü kamuoyundan paylaşılmadığından bahsediyor. Yine bu haberi ortaya çıkaran Mehmet Baransu. Bu elde listelerin bulunması ve insanların paylaşılmaması ve tehditvari üsluplarla konuşulması sadece lobilerle de alakalı olmayabilir. Yo, başbakan da e, öyle konuşuyor yani Her şeyi tek tek tespit ettik elimizde diye konuşuyor. Başbakan da konuşuyor. Beş bu olaylara baktığınız da zaman konuşuyor. bir Türk Hava Yolları e, yolcusu ya da bir... Öğrenci, lise öğrencisi aynı şekilde böyle bir listeler var söylemine tabi olabilir. Eğer bu haber doğruysa tabii ki. Valla yalanlanıp yalanlanmayacağını bilmiyorum. Böyle bir haber yani, yaratıyorsa Taraf Gazetesi ve Mehmet Berasu o zaman zaten durum çok... ciddi alınması gereken ciddi bir durum. Evet. Meselesi. Yani bu durumda bir tek benim torunum hariç hiç kimse e, muaf değil bundan. Ben, ben inanmak istemiyorum benim torunumun Lufthansa Gayet... ve o zaman British Airlines gibi faiz lobilerinin e, finanse ettiği aynı zamanda Gezi Parkı üzerinde dolanan uçak şirketlerini tercih ediniz diyorum ben de size lafı bu kadar uzattıktan sonra benim için böyle bir tehlike yok ben güçlü bir adamım torunum da iyi bir çocuk yapmazlar çıkalım buradan. E, fakat bir de şeyi de sormuş bugün e, Mehmet Baransu kendi köşesinde e, MIT milleti çok gizli damgalıyor derken bir de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yemen'e gönderilen silahlarla ilgili bir açıklama yapmış. Gerçekten gün Çünkü bisküvi adı altında Yemen'e gönderilen kolilerde 2500 üzerinde silah. Bunlar da şey silah o. E, Glock denen işte. Suikast suikast silahları. Kolinlerin aranmama emrinin genel müdür yardımcısının yazdığı bir yazıya dayandığını söylüyor. Ya aramayın bunları, bu ambalajı bozuluyor demişler. Evet, Türkiye hap bölgesi olmaya hazır gibi duruyor zaten. Ama bu şekilde olacaksa epey bir Bakanlık başaracak gibi duruyor. Bakanlık açıklama yapmış ama iftira demiş bu. ...kolilere zarar verilmeden... ...tespit yapın yazısı rutin bir yazıdır... ...demiş. Yani 2500... ...suikast silahı çıkıyor ama rutin bir yazıyla... ...biz yazdık... ...öyle önemli değil. Eşyanın... ...muayene edilmemesi anlamı taşımadığını söylemiş. Bakanlık yetkililerine... ...kısaca şunu söyleyeyim demiş... ...Müfettiş raporunuz bu açıklamalarınızın... ...tamamını yalanlıyor. Sizlere birkaç sorum olacak. Madem kolileri aradınız, incelediniz... ...silahları nasıl bulamadınız... X-ray yani ışın cihazına niçin sokulmadı koliler. Kameralar neden çalışmıyordu gümrükte ve en önemlisi gümrük çalışma, çalışanları ifadelerinde bir iki goleye baktık. Çünkü genel müdür yardımcısının emri vardı. Savunmasını neden yaptılar diyor. Böyle bir durumda var. Aslında Başbakan'a Başbakan bu MIT'in bütün yani 5 yaşın altında kalan nüfus çıkarılırsa Türkiye'de herhalde bir 70 milyon insan incelemeye alınmış değil mi? He, yani zor bir süreç olsa gerekir. Buralar epey bir yönetim 70 milyon zorlanıyor benziyor. Başbakan bunu da açıklasa çok iyi olabilir. Bence evet. bitirelim burada bitirelim. şey çalmadan. Bitirelim ve şey programına geçelim. Hemen arkasından Gezi Parkı, Gezi özel, programına. Parkı özel programına geçelim. Peki hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.